ulaşılabileceği belirtildi. DPT'nin 2023 yılı turizm stratejisine göre Amasra bölgesi ekoturizm odaklı gelişim bölgesi. Rüzgar yönünden avantajları olan Amasra'da termik santral kurulmak istenmesine karşı Kültür Bakanı da halka destek vermiş kurulmasın demişti. Çevre Bakanı da çet sürecinin durdurulduğunu geçtiğimiz ay dile getirmiş. Gerekli şartlarının yerine gelmesi halinde onay verilebileceğini ancak bunun